Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin, Vessalatu Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala alihi ve ve sünneti ve Kıymetli dinleyenler Yine ve sünneti ve sünneti ve sünneti ve sünneti ve ve izahı Hususunda Kurulan bir mecliste bir derste buluşmuş bulunuyoruz. Allahu Teala bu büyüklerin sözlerini doğru anlayıp mucibince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah dostları bize hep Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten bahsettiler. Hiç kendi kafalarından bir söz sarf etmediler. Onun için onları dinlemek Allah'a resullü dinlemektir. Kendi kafasından konuşan insanı dinlemek lazım değildir. Çünkü onda akıl varsa bizde de akıl var. Onda çene varsa bizde de çene var. Ama Allah ve Resulü tarafından haberler bildirenleri dinlememiz mecburidir. Zaruridir çünkü vahye dayanıyor. Bu kelamlar, bu konuşmalar vahye dayanıyor. Vahye dayalı olanda işte bizim ayaklarımız yerden kesilir. Çünkü bizim kafamız ne yapamaz? Kasır düşüncemiz, aklımız ayet ve hadislerin verdiği manaları, ilimleri, bilgileri kendi kafasından düşünerek çıkaramaz. Onun için mutlaka kaynağından öğrenmek ve dinlemek lazımdır. Kaç haftadır devam ettiğimiz bir mektuptur. Son olarak kadınlar biatinde alınan şart, altıncı şart Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefetten nehi, yani ona karşı gelmeme konusu estâhib ve lâ yâsîneke fî senin emrettiğin hiçbir şey hakkında efendim, senin meşru ettiğin ee, hiçbir konuda sana isyan etmeyecekler ee, Şartının tefsirinde İmam Rabbani Hazretleri şerh ve Beyan ediyorlardı Bu hususta işte Efendim e, Bu kelimenin İslam'ın tüm emir ve yasaklarını ihtiva ettiğini Emir tarafında namaz, zoru, çakat, İslam şartları Yasak tarafında bazı misaller verdiler Sarhoş edici maddeler kullanmak Çalgıdan sakınmak Efendim gıybet ve dedikodudan kaçınmak, insanlarla dalga geçmekten, alay etmekten ve müminlere eziyet etmekten iştiraf ee efendim. Bunlar ee, geçen derslerimizin mevzuları idi. Son olarak uğursuzluk hissetme, uğursuzlanma meselesini konuştuk. <gülüyor> Bayağı da bir izaha çalıştık. Yani hiçbir şey kendiliğinden şer yaratamaz efendim. Uğursuzluk uğursuzlanma hissi herkesin kalbine gelebilir. Gelebilir. O zaman hangi dua okunacak, ne yapacak? Bunlar anlatıldı. Fakat tesirine itikad edilmez. Yani ne demek? Hiçbir şey kendiliğinden bir şey yaratamaz. Tesirine itikad edilme. Bunu anlattık. Hatırlanıyorsa. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız nokta burası. Ve la enbegî eyzâ itikadu itikadû teaddil min şahsın ilâ akhara. Bir hastalığın bir kişiden diğer şahsa geçeceğine ve bulaşacağına inanmak da caiz olmaz diyor. Feynel muhbiru sadiqa Aleyhissalatu vesselam mena anke Çünkü doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde iki şeyi de menetmiştir. İki şeyin birisi haythu hadisinde buyuruyor ki la tirate ve la adva. La uğursuzluk yok ve la adva Hastalık bulaşması da birbirinden geçmesi de yok. Şimdi burada İmam Rabbani Hazretleri bunu ne yaptı? Bir satır tutmadı yani. Bir satır ifadeyle hadisini de delilinde içine alaraktan işaret etti geçti gitti. Ama bu ne ister? İzah ister. Niye izah ister? E çünkü bak geçen bir uğursuzluk meselesinde bir saat konuştum. E birkaç saat de konuşabilirdim hepsini anlatamam gibi bir kerede e şimdi bu hastalık bulaşma meselesinde hastalık bulaşmaz e, buyurulunca ne demektir hastalık bulaşmaz deyince bunun da manası ne bunun da manası şu kendiliğinden Allah yaratmadan kendi kendine sendeki hastalık bana bendeki sana bir şey yapamaz bu bu demek yoksa hastalık geçmez demek değil nereden biliyorsun hoca efendi İman Rabbani kısa konuştu burada. Ama bu hadis bunun devamı var. Burada yazmıyor. Ama biz bunun kaynaklarını biliyoruz. Bu hadis-i şerifin devamında, efendim bu hadis-i şerif nerede? Bukhari. Tıp kitabında. Kitabı tıp, tıpla ilgili Bukhari'de bölüm var. Efendim, Müslim'de ne var? Tıpla ilgili bölüm var. Bunlar İbn-i Hübban'da, Tirmizi'de, Ebu Davut'ta. Nesai'nin süneni kübrasında, Nesai iki tanedir, Biz, yani çok Nesai'nin kitabı var da, bir tanesi e, bildiğimiz sünendir, yani altı hadis kütübü siteden olan, bir tanesi kübra, süneni kübradır. O on cilt daha fazladır. Başka amelü'l-yem ve leyle'si de var, başka kitapları da var. Ondan sonra i̇bn Mace'de var, o sonra Ahmed Muhambel'de var, mesela bu hadis-i şerifle. Siz bir hadis-i şerifi bulduğunuz zaman ne yapıyoruz? Bunun e, şerhlerine bakıyoruz. Bir de hadis-i şerifin tam metnine Baktığımız zaman da bazen ilerisi gerisi. Bazen Bukhari'de bu lafızdan alıyorum. Müslim'deki diğer lafızda da bir kelime geçiyor. O kelime de bu tarafı ne yapıyor? İzah ediyor. Bunları birleştirmedikten sonra aynı Kur'an ayetleri gibi. Yani birbirine bunlar ne yapmaz? Birbirine zıt düşmez ve çelişmez. Bunları birbiriyle vuruşturmaya çalışanlar helak olurlar. Bunların arasında çelişki olmaz. Bunları doğru anlamaya çalışmak lazım. Ama bu da ihata ister. ilmi kavrama ister. Çok malumat ister bu da. Çünkü bu bir taneyi görüp de, hüküm vermek de ne var Çok yanlışa götürür. Hastalık bulaşmaz dedikten sonra peşine ne buyuruyor? Ve firra minel meczûmike ma tefirru Ama aslandan kaçar gibi, cüzzamlıdan kaç. Bunu demediğin zaman da, doktor diyor ki, ya bulaşıcı hastalık bu. Sen de diyeceksin ki doktora, Efendim hayır efendim mektubatta diyor ki bulaşıcı hastalık yok. Şimdi sen de öyle diyeceksin ya şimdi. Bizim kafa öyle. Bu sefer dok olur mu ya doktor diyecek işte 40 senelik okuduğum tıp buna. Efendim sen nasıl böyle konuş? Sen de diyor o sefer işi ilerleteceksin. Hadi şerif var kardeşim falan. Sen şimdi daha kabalaşacaksın şimdi sen. Bu sefer ya kardeşim nasıl olur hadi şerif hastalık geçiyor işte. Bal gibi geçti bu adamdan buna bulaştı. E hiç şöyle oldu şu şöyle oldu bu böyle oldu. Dünya literatürlerine yerleşmiş. Yani güneş yok demek neyse hastalık bulaşmaz demek şu anda öyle bir durum arz ediyor dünya çapında yani bakıldığında. E hastalık geçmez diyor hadis-i şerifte. Bunun mücadelesini inadına verirsen ne olur? Sen hadisin şerhini manasını bilmeden, ilerisini gerisini bilmeden, körü körüne gidersen ne olur? Milleti gavur edersin. Niye? Sen dersin hadis var, o der yok, bilmem ne. Ondan sonra adam der ki Peygamber ne bilir ya der, gavur olur çıkar. Halbuki peygamber bilir. Allah Allah sana bilmediklerini bildirdi. Şimdi bu ayettir. Peki Allah'ın bildirmesiyle senin benim o mektepte okuttuğun biri olur mu? Onu okutan Allah'tır. O zaman o bilir. Bilmez olur mu? Ebu Zer Hazretleri ne buyuruyor? Radıyallahu anh. Havada uçan kuşun kanadıyla ilgili bilgiye kadar... Resulullah bize her konuda bilgi vermiştir. Bu buharide Havada uçan kuşun kanadı ile ilgili. Bundan ne anlıyorsunuz? Yani uçak, uçak nereden çıktı? He? Uçak kuştan, helikopter, helikopter böceğinden. Helikopter böceği var. Bunun CD'leri var, bilmem nesi var, iki saat anlatıyor. Adam helikopter böceğini inceledi, inceledi, inceledi, inceledi, inceledi helikopter çıktı mesela. E, kuşun kanadı incelene, incelene, incelene. Uçak çıktı. Bu hep Allah'ın yaratıklarıdır. Bunlarda örnekler vardı. Allah Teala sanki onu yarattı ki buna da bak dedi. İşte Allah Teala'nın yaratmayı dilediği zaman gelince Rabbimiz onu halk etti. Onun bunun eliyle yani sebebiyle. E şimdi Kainat Efendisi her konuda bize bilgi ver diyor. Şimdi adam çıkıyor. Ben adam deyince siz sanlıyorsunuz kimdir o adam? Artık adam belli oldu. Zamanın merdivi ve dedi mi nereye gidiyor? Herkes biliyor. Şimdi adam diyor ki, peygamber diyor tıptan ne anlar? Hesaptan ne anlar? Matematikten ne anlar? Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Oho! Buharide tıp kitabı var. Bughari'nin içinde bir bölüm müstakil tıp. Bütün kütübü sitte, kütübü tis'a diğer kaynaklar hepsinde tıp bölümü var. bu nebevi ile ilgili özel eserler var. İşte Ebu Nuaym'ın var, İbni Kayyım'ın var. Dolu alimler ne yapmışlar? Tıp bu nebevi, sıfı Resulullah'dan tıp. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, uyuzlu develeri sordular. Dediler ya Resulullah işte bu develeri bunun yanından e, uyuzlu bir deve var, öbür deveyi onun yanına yaklaştırmasak uyuz da bulaşır. Bulaştır bulaşır mı diye bunu sorduklarında tabi. Kainat efendisi gidip de onları bir araya koyun illa falan buyurma buyurmuş değil. Ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milletin itikadını düzeltmek istiyor. Şimdi adamın itikadı şu, bu uyuz hastalığı, cüzem hastalığı, eis hastalığı gibi diyelim. Hastalıklar kendi kendine tesir yapıyor. Bu kendi kendine tesir yapıyor inancı insanı kafir eder. Tesir Allah'tan başka hiçbir şey yaratamaz. Allah Teala buradaki mikrobu burada tesir ettirebilir de ettirmeyebilir de. Dilediğine ettirir, dilemediğine ettirmez. Bunun da örneği var. Çünkü Senelerce bulaşıcı hastalık sahibi bir insana hizmet eden insanlar var, hiç bulaşmamış. Senelerce yani. Bunun örneği dünyada çok. Kâhânâdın efendisi, la adiva, hastalık bulaşmaz. Hastalık bulaşmaz buyurduysa, bu ne demek? Kendi kendine bir şey yapmaz demek. Yoksa Allah yaratırsa bir tesir, bulaşır mı? Bulaşır. Bunları doğru anlayalım. Ama şimdi, o bulaşma yoktur deyince... Ee, tabii onlar biraz yadırgadılar, yani yeni İslam'la müşerref olunuyor ve tevhid konuları tesis ediliyor, sistematik olarak yerleştiriliyor Resulullah tarafından. Sallallahu aleyhi ve sellem, onların akılları e, anlasın diye onların zihnine yaklaştırmak için, mesela şu söz, hemen işi çözüyor. Femen adel evvele, Burada ki, peki bu hayvan uyusun. Buna nereden bulaştı? Şundan, şundan git git. Öyle bir yere geleceksiniz ki ona bulaştıranı bulamayacaksınız. İşte onu soruyor Resulullah. Peki birinciye kim bulaştırdı? Yani ne buyurmak istiyor? Allah dilediğinde direkt man yaratıyor. Başkasından bulaşmaya da lüzum olmuyor. Yani bu hastalıklar o'ndan o'ndan bulaştı diye gidecek, gidecek gidecek. Adem babamıza kadar gideceğiz. Yani Adem babamızda hoş bu bulaşıcı hastalıkları hiç biri yoktu. O zaman geri geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Yani ne demek? Bir noktaya da başlangıcını bulacağız. Çünkü bu sonsuza kadar ila nihaya gitmez. O başladığı noktayı bulduğumuz zaman Resulullah bizi anlayışa çağırıyor. Tevhide çağırıyor. O noktayı düşünün bakalım diyor. Ona kim bulaştırmış? Sen o zaman ne diyeceksin? Ona bulaştıranı bulamıyoruz. Yok. O zaman işte ona bulaştıran diyemediğiniz yerde onda o hastalığı yaratanı bulursunuz. Onda o hastalığı Yaratan noktasına geldin mi öbürü de onun yanına geldiği zaman da o ona bulaştırdı kafasını bırakın da Ondaki hastalığı Allah bunda da yarattı şuuruna erin. Ama bu sebep oldu bunun yanına gelmesi orası başka. Biz sebepleri inkar etmiyoruz. Sebepleri inkar etseydi Resulullah ne demezdi cüzdamlı adam buldunuz yapışın ona sarılın Böyle okşayın falan hiç bulaşmaz derdi. Ne buyurdu? Cüzzamlı adam gördünün... ...aslandan kaçar gibi kaç. Yine hadis-i şerifte, sahihte... ...Bukhari'lerde, Sükütübüs'te de... ...geçen hadiste... ...veba, yani taun salgınıdır. Taun salgınında ne oldu? Hazreti Ömer... ...radıyallahu anh, ile beraber... ...efendim ordu gelirken... ...Şam tarafına gidişte... ...Şam'da veba salgını... ...baş gösterdiği haberi geldi. E şimdi... Hazreti Ömer radıyallahu anh e, muhacir ve ensarın ileri gelen yaşlılarıyla yani ilimde de üstün oluyor onlar çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile fazla birliktelikleri olmuş oluyor yaşlı olunca. Onların ilmine istişaresine daha çok güveniyor. Onun için buyurdu ki yani ne yapsak falan dönmek istedi. Zaten Hz. Ömer muhaddes olduğu için ilhamlı ya ferasetli ilhamlı manevi şeyi var dedi dönsek. Bazı sahabiler o rivayeti o zaman bilmeyen tabi bazı sahabiler ya niye dönelim e veba bulaşıcı salgın e dediler dönmeğine var gidelim eceli gelmeyen ölmez zaten meselesiyle beraber Hazret Ömer dedi ki yani şimdi bu ne yapacağız hatta Hazret Ömer dönelim deyince bir tane sabi dedi ki Allah'ın kazasından mı kaçıyorsun şimdi böyle de muhataplıklar oldu Hazreti Ömer de dedi ki Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine kaçıyorum dedi. Çok ilmi bir laf. onun kazayla ya kaderillah. Yani Allah'ın benim ölümüme dair veba salgını bana bulaşacağına dair bir hükmü varsa onu zaten nere gitsem ondan kaçamam. Ama burada bir sebep gözüküyor. Sebepten uzaklaşmak lazımdır. Allah'ın kaderi ezeldeki ilmidir. Allah benim hakkımda da ezelde ne bildiğini ne yazdığında ben bilmediğime göre ben sebebe başvurmakla mükellefim. Hazreti Ömer'in ince anlayışında. Fakat o arada sahabeden biri yetişti. Ben bunları bazı kafamda isimler çok kalmıyor. Karıştırmamak için de nas vermiyor. bu Muşelih Ali mi olabilir? Ebru benim canım bilmiyorum onu tam. Sahabeden birisi arkalardaydı. Hazreti Ömer'in bu veba salgını ile alakalı Resulullah'tan bir hadis duyan varsa hemen bilgi getirsin talimatını. Ulaştırdı ordu arkaya doğru. Bunun üzerine sahabi geldi. Hazreti Ömer'e dedi dedi? de ilim var. Getir dediği ilmini bakalım. Bu arada. ilim konuşur. İlim konuşur. Ayet hadis konuşur. Allah Resulü buyurduğu yerde Ebu Bekir'de susar, Ömer'de susar, Osman'da susar. Rıdvanullahi mecmain. Ama bugünün sapıkları susmaz. Allah da buyursa susmaz. Peygamber de dese susmaz. Bunlar akıl, akıl, akıl. Bunlar mantık kafası, felsefe kafası. Bunlar yağma etmişler. Dinlerini, milletinde dinini yağmalıyorlar. Aa, orada koca Hazreti Ömer, Emirül müminin, halife-i müslimin, Resulullah buyurmuş, benden sonra bunların sünneti benim sünnetim. Ama benden sonra tabi, orada hadis devreye giriyor. Dedi ki getir bilgini. Dedi ki ya Resulullah bende bir hadis var. Ben Resulullah'tan istedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurduğunu duydun? Şahidin var mı? Hazreti Ömer şahit de ister böyle. Çok sağlamcıdır. O da duydu, bu da duydu, onları toplar. Allah razı Bu sefer hemen hadis geldi. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve ta'unu rizun ursi leilamen kan kablenkum veba salgınları sizden önce geçen ümmetlere Allah'ın gönderdiği murdar bir azaptır. Fakat eski ümmetlere murdar azaptır, bizim ümmete şehadet, imanlı olana şehitlik vesilesidir. Onun için fe ile bir ardın fe la takdemu bir yerde veba salgını olduğunu duyarsanız sakın oraya girmeyin. Hadi bakalım hadis sahib. Hazreti Ömer o anda o bilgiyi aldı. O sahabiden. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Ömer bütün hadisleri bilir demek diyemezdik. Sonradan sahabenin ittifakıyla bunlar biliniyor. Çünkü bu ne gibidir? Bugün bu derste oturanlarınız. Tabi dinlediklerinizden de kafanızda ne kadar kalıyor o da ayrı dava. Ama sahabe öyle değildi. Sahabenin bütün dinledikleri kafalarında kalırdı ama işi gücü oluyor. O zaman biliyorsunuz şimdiki gibi bir günde sabah uçayla akşam sohbetine adam gidip de gelemiyor. Bir yere gidiyor üç ay. Hz. Ömer Radiyallahu ne yapardı mesela? Ee, adam koyardı yerine. Derdi ki bu benim kaçırabilirim dedi sohbetin. Şurası işten geliyor veya yoldan geliyor. Burada dinlediklerini ben geldim mi bana ne yaparsın? Aktarırsın diye. Mesela gelirdi, hemen otururdu. Mesela Resulullah'tan bir hadis o anda duyduğu zaman sohbet esnasında ne acayip falan dedi. Önündeki dedi ki, bir önce bir şeyler dedi daha acayip. Yapma ya Hazreti Ömer hemen. Hazreti Ömer ilim hastası bunlar. Ben Hazreti Ömer'im ya. Sen kimsin demiyor adama. Adama yalvarıyor. Benden önce duymadığım ne dedi diyor yani. Ama şimdi bizde böyle bir ilim vera yok ki. Kibir, gurur kendini beğenme nedeniyle Adam adamı beğenmiyor ki, dinlemiyor ki, ilim almıyor ki. Veyahut da yanındakine tenezzül edip şurayı anlamadım de. Veyahut da benden önce ne dedi falan değil mi? Böyle bir şeyler yok. Niye? Ne soracağım ona? Ya o da dün gelmiş ben 40 senelik cemaatım. Böyle şey olmaz ki. İlimde tevazu yapan kazanır. Kibirli kaybeder. Evet. Bir yerde var salgını var duyarsanız oraya girmeyin. Ama Ve izâ vek'a bi'ardin ve entüm fîh felâ tekrucu fîrâram bir sizin olduğunuz yerde veba salgını başlarsa oradan da çıkmayın. Niye? Çıkarsanız çıkarırsınız beraberinizde mikropları. Hadis bunları o zaman söyledi. Yani burada hastalık bulaşmaz demesinden yola çıkarak efendim hastalık bulaşmaz bulaşır diyen kafir olur gibi bir ham sofuluklar yapmayın. İlim üzere olun. Öbür hadisten cüzdanlıdan kaçı da öğrenin. Öbür hadiste veba salgını olan yere girmeyin. Sizin olduğunuz yerde varsa çıkmayın. Bunu da öğrenin. Bu kadar hadisi birlikte gözleyin. O zaman manayı anlarsınız. Yoksa ben mektubatı anlıyorum. Arapçamda güzel ibareye mana veriyorum. Ben de öyleydim 20 sene evvel, 30 sene evvel. Ama elhamdülillah Allah bizde bir birikim yaptı. O birikimin neticesinde biz de burada konuşuyoruz. Ha bu birikim ister. Öbür türlü ibareye mana vererekten hocalık olmaz. Hastalık bulaşmaz. Ondan sonra herkesle tartış. Bu sefer doktor, profesör, herif bir şeyden haberi yok. Adamın da itikadı bozulacak. Peygamber böyle mi demiş? Nasıl demiş ya? Peygamberin dediği doğru çıkmadı o zaman. Bu sefer adamın imanı zedelenecek. Sen bunu yapma hakkı yok ki Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım ilim sahibi olup da bu konulara girip de insanların efendim doğru bildiklerini delilleriyle ispat edemeden Konuşma hakkın yok ki. Mevzuya tam vakıf olacaksın. Ondan sonra nakil yapacaksın. Bu işler böyle. Şimdi Hz. Ömer ne buyurdu? Elhamdülillah. Ben dedi böyle düşünüyordum ama Muhacir Ensar ikiye bölünmüştü. Şimdi Resulullah'tan haber geldi. Yani bir sahabide hadis bilgisi vardı. O duymuş. Tamam mesele halloldu. Dönüyoruz. Şam'a girmedi. Veba salgınına bulaşılmadığı için. İşte Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Yani bu ne demektir? Burada kaçmak söz konusu değil. Rabbimizin sebepler aleminde yarattığı sebeplere göre sebeplere bulaşmıyoruz. Yani hastalık sebebi ise yanaşma. Ama yine de ne deme? Veba olan yere girersen mutlaka sen de bula, da bulaşır, ölürsün. O veba öyle bir mikroptur ki adamı bırakmaz. Bu şirk olur. Allah Teala böyle ortama bu mikroplu ortama girildiğinde Rabbimiz bu sebebi sende de tesir ettirebilir. Ama hiç sebep yokken de Allah durup dururken de bir adama veba yapıyor. Kolera. Yapabilir. Dolayısıyla bunu bildikten sonra, itikadın sağlam olduktan sonra, efendim, lafları konuşmanda sakınca yok. Hastalık bulaşması. İşte ben demin, geçen derste şimdi anladın mı? Uğursuzluk yolu da böyle dedim. Delilimi anladın mı şimdi? Peşinden ne diyor? Hastalık bulaşması da yok diyor. Nasıl o bulaşması yoktaki mana Kendi kendine bulaşmaz ise Uğursuzlanma yoktaki manada nedir? Allah bazı şeylere uğursuzluk yaratabilir bazı şeylerde Bazı zamanlarda, bazı mekanlarda, bazı şahıslarda, bazı fiillerde Şahmet uğursuzluk yaratabilir Allah O zaman o şey uğursuz olur Ama Allah'ın yaratmasıyla uğursuz olur Yoksa bir şey kendi kendine uğursuz olmaz Anladın? Bu budur yani bir at üzerinde kumar oynanırsa at yarışı, it yarışı, köpek dalaşı ne oldu? Vursuz. Cihata gidilirse hatır üstünde oldu mübarek. Bunun gibi tabii ki bizim yaptığımız işlere kumar oynayan sensin veya cihada çıkan sensin gibi görünüyorsun. Bu fiili de yaratan kimdir? Yine Allah-u Teala'dır. Onun için bunlar itikadi konulardır. Hastalık efendim Geçer. Allah Teala tesir yaratırsa, birinden birine bulaştırmayı murad ederse, efendim geçer. Yoksa kendi kendine geçmez. Ama biz sebepler değil, Bulaşıcı hastalıktan da kaçmamız lazım mı? Lazım. Bana bir şey olmaz. Demek uygun değil. Uygun değil. Çünkü Allah öyle sebep yarat. <gülüyor> Bundan sonra. <gülüyor> yine lazım değil caiz değil, uygun değil i'tibaru kelamil kahini vel münetcimi, kahin ve münetcimlerin, işte fal bakanların yıldız bakanların işte gök bilimcilerinin artık bu da geniş bir ibaredir. bunların sözüne itibar uymaz ve la yes'elu ma kişi bu gibilere soramaz Anil umuril gaybiyeti gelecekte neler olacağına dair hususlardan. Yani işte bu sene neler olacak? Çıkıyor yıldızlarla ilgili işte uğraşanlardan biri işte diyor ki şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Efendim e, bunlar iki kısmı ayrılacak. Yani onu beyan edeceğim şimdi. Ve la Kişi inanamaz. Ma'rifetevma kainlerin, falcıların bil umuril gaybiyeti gelecekle alakalı işleri bildiklerine itikat edemez, etmemeli. Çünkü la alemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başkası bilemez. Bilemez ama bu mutlak mı? Değil. Allah'ın bildirdikleri bilir mi? Allah'ın bildirdikleri başta kimdir? Peygamberler. İlla men taba min rasul. Alimul gayb Allah bütün gayipleri bilendir. Fala يُظْحِرُ ala غَيْبِيَ اَحَدًا Gaybuna kimseyi muttali' kılmaz. İlla men irtadâ min rasul sebep seçtiği peygamber gönderdiği rasullerine <gülüyor> gaybi ilimlerden bilgiler verir. Şimdi peygambere verir. Alüşâ Hazretleri, büyük alimlerin beyanları vecile e, peygamberlerin veraseti, varis olması e, olmaları hasebiyle Evliyaullah'a da keramet olarak verebilir mi? Verir. Çünkü çünkü Ehl-i sünnet akaidindeki görüşledir, peygambere mucize olarak verilebilen her şeyin velilere de keramet olarak verilmesi caizdir, vakidir yani. Mümkündür, vakidir Meydanda var. Şimdi, kahin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara gidilmesini, tanışılmasını, bunlardan haber sorulmasını yasakladı. Ne buyurdu? <gülüyor> İmra'yı Hüseyin hadisinde Leşse minna, bizden değildir. Mentekehene evtükü hileleh. Kendi kahinlik yapar. Bir ilme dayanmıyor. Yani tecrübe veyahut da bir hesap kitap gibi bir şey yok. Kendi kendine bazı işte cinlerden alma haberler dolma doldurma. Bunlarla kayba dair kararlar, hükümler kestiriyor. Ya da başkalarından bunu talep ediyor. Benim hakkımda ne anlıyorsunuz ne dinliyorsunuz onları geziyor. Bunlar bizden değil. Ve meneteh kahinen bu hususta çok hadis var. Kim bir efendim gayiptan haber veren kahine gider. Fosoddeku bu ma onun dediğini de kayıptan verdiği haberi de tasdik ederse fakat keferabima inzila ala muhammed. Muhammed'e indirilen dine kitaba küfretmiş olur. Bu hadistir bu sahihtir bak. Şimdi bu e, Resulullah'ın çok nehyettiği bir husus. İmam Rabbani buyuruyor ki fein lev kadvera del engelleme varid olduğu an zalike bu kâhin falcı e, efendim, müneccim e, yıldız işte falları, şu falları, bu falları gibi e, bakanlara gidip sormaktan engelleme vardı dolu bil mübalağa yani son derece çünkü son derece dediğini işte anlatıyorum sana bu hususta hadis çok diyor, kendi misal vermiyor burada e, bundan bir hadis okudum size şimdi bak Ondan sonra diğer bir hadis-i şerifte menetâ kâhînen fâsûdûdû gûbbi mâkûl taberânîde bu zikrediliyor kim? kahine gider, dediğini doğrular. Fakat beri yemîn Allah Muhammed. Allah e Muhammed'e celalü celalü sallallahu sellem, indirdiği Kur'an'dan beri olmuş olur, uzaklaşmış olur. <gülüyor> Gitmemek lazım. Ve men etâ gayra müsaddikillu. Ben inanmıyorum da bir bakayım ne diyecek diye gidiyorum. Böyle de gitse, lem tukbellallahu salatühu aleyhi. 40 gün 40 gece namazı kabul olmaz. Hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif Taberani. Yine Taberani'de. Men etâ keynen feşel olan şey falcılara gitse bir şey sorsa 40 gün 40 gece tevbe kapısı kapanır kendisine Allah muhafaza eliye evet len yeni ne alıdıral cihat ile kim kahinlik yapar kayıtla haberler vermeye kalkar dayanağı yok hani rüya olur başka tecrübe olur başka hesap olur başka ha bu şekilde olursa asla cennetin yüksek derecelerine ulaşamaz bu usta birçok Efendim ha haberler var. Peki hoca efendi ne var? Bunların söylediklerinden bazı doğru çıkan da var. Meselesine gelince. Doğru çıkan da var çünkü bazı gizli şeyleri istikbalde hukuk bulacak hadiseleri haber verenlerine kahin diyorlar. Bunun bazısında isabet olur çoğunda hata olur. Ama bazısında isabet olması da vakidir yani. Vakidir bunu efendim kimse inkar etmiyor. Çünkü bunlar böylece ne iddia ediyor? Cinlerin kendilerine haber getirdiğini iddia ediyor. Bu hususta Resulullah'a sordular Bukhari, Müslim'de hadis-i şerif var. Dediler ya Resulullah bu kahinler o eski dönemde çok taşıyordu. Her e, kralın nesi vardı? Fakat bunların Efendimiz'den evvel isabetleri çoktu. Yüzde yüze yakında. Hatırlayacaksınız sohbet dinleyenler, kitap okuyanlar bileceksiniz. Nemrud'un olayında İbrahim Aleyhisselam doğmadan evvel Gördüğü rüyanın tabirini kimler yaptı? Kahinler yaptı. E, kahinler o tabirde ne dediler? Bir çocuk doğacak, mülkünü batıracak. Nemrut dünyanın tek hakimiydi. Ve işte Nemrut o yüzden e, insanların hanımlarına yaklaşmaması, doğurmaması, doğrulanların, oğlanların öldürülmesi gibi kararlar almıştı. Onun uzun kıssası var. Siz orada Firavun'un kıssasını meşhur biliyorsunuz. Firavun olayında aynı şey vuku buldu. Yine Firavun gördüğü rüyadan şiddetle, dehşetle uyandı. Kainlerini topladı. Kainler ona aynı bu tabiri yaptılar. Çıktı mı? Çıktı. Şimdi bu hususta e, o zamanlarda tam çıkıyordu. Kainler bu haberleri efendim kralları hep kahin tutuyorlardı yanlarında. Ve gördükleri rüyalar, kendi gördükleri rüyalar, akrabalarının gördükleri rüyalar veya durup dururken onlara şu hususta ne öler olacak benim önümde ne var gibi sorular soruyorlardı. Onların cevaplarıyla iş yapıyorlardı. Şimdi bu mesele Nereden bulu, vuku buluyor? Bunun da aslı burada. Hadi Şerif'te beyan ediyor. Sahabe dediler ki ya Resulullah bu kahinler var. Kehanet yapıyorlar, gaipten haberler veriyorlar, çıkıyor falan. Resulullah buyurdu, leşiyor bir şey. Onlar bir şey değil. Onların ilmi bir şey değil, muhtevir diye. Dediler ya Resulullah inem şey hakka. Ama bir şey söylüyorlar, bazen hak çıkıyor. O zaman Resulullah buyurdu, tilkel kelimemin el Onların haber verdiklerinden doğru çıkan vahi kelimesidir. Nasıl oluyor? Yakta bu'l cinniyu. Cinlilerin biri göklere kadar yanaşan cinlerden biri onu kapıyor. Ne yapıyor? Fe yukirru bi'zini veliye. Dostunun kulağına onu sonra bırakıyor efendim. Fe yahli tumaha. Ne O da ona 100 tane yalanı katıyor. Bir tane doğru çıktı mı? Öbür yüz 100 yalanda tabii ki yutuluyor. Buhari de bunu şöyle anlatıyor. Bu da Bukhari'de fakat şu lafız daha bize müfid e, bir bilgi veriyor. ''İnnel melaikete <Sessizlik> tenzilu fil anan ve Melekler bulutlara iniyor, bulutlara kadar mesela geliyorlar. Ne anlatıyorlar? E, bir işten bahsediyorlar birbirlerine ki kuduyeb-i gökte o işin olacağına karar verilmiş. Şimdi gayipten haber deyince ne diyorum sana bir senelik dosyalar bu sene nerede zelzele olacak? Kim hangi devletler arasında savaş çıkacak vesairesi. Bu dosya geçen sene berattan bu sene berata kadar Cebrail aleyhisselama geçen beratta verilmedi mi? E o zaman Cebrail aleyhisselam bir senelik kaybı biliyor. Hayır şimdi meseleyi anlayalım. Nereyi sallayacak yani? Bunu bilmeden mi rastgele mi sallayacak yani? Demek Allah bildirdi. Meleğe de bildiriyor, peygambere de bildiriyor, veliye de bildirir. Hayır şimdi sen veliye bildirmesini niye yadırgıyorsun o zaman? Ayette sade rasul varmış. Ayette sade rasul var ama... Öbür o taraftan meleğin bilmesi kesin çünkü Rasule de melek getiriyor. O zaman melek ayette yazmıyor ama meleği inanmak zorundasın. Melek aracı olmadan olmuyor. Peki bir senelik dosyayı bu melekler biliyor? Kaç damla damlayacağına kadar Mikaeller aleyhisselamın dosyasında bu kayba girmiyor mu İstanbul'a kadar yağca? Kaç ot biteceği? Bütün bu efendim hesapsız mı Allah Teala'nın şeyi? Düzeni? Hesaplı? Vermanuzilüllah bu malum belli ölçüsü var diyor. E bu ölçüyü bilen melek var. Ona göre ayarlıyor. Kar öyle. E o zaman e şimdi bu yıldırımların görevli meleği rahattır adı. İstediğime vurdurur mu? E o yıldırım rastgele ne mi vuruyor? E o melek onu önceden biliyor buna vuracak diye. E bu kayba giriyor. Hayır şimdi böyle saçma saçma kaybancak Allah bilir deyip de ceffel kalem kesip atıp da evliyayı efendim melekleri hepsini inkar mı edeceksin? Cahiliğin ne lüzumu var? İşte bu Vahabi kafaları, bu Selefi kafaları Bunlar, bunlar Efendi Hazretleri Lugat hocası bunlar, orada Rasul dedi diyor, Rasulden başkası olmaz İyi ben de sana adı Rasul olan biri var onu getiririm, o da olur o zaman Ya Sen bu kadar kafasızsan ben seninle ne uğraşacağım ki Sen ne cahil adamsın ya Ya meleklerin bilmesi kaçınılmaz Aracı bunlar Bak Bukhari hadisini okuyorum sana Melekler buluta iner Bulutta konuşur diyor Neyi konuşur? Şimdi bir melek öbür meleğe diyor ki gökte karar verildi. Gökte karar verildi derken bu kararlar kademeli. Allah Teala bir şeye karar verdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı karşısına alıp haşa Allah Teala'nın cihat ciheti, canibi tarafı olmadığı için mukabelesi mukabili düşünülemez. Ama Allah Teala Cebrail'i karşısına alıp buna şurayı şöyle yapacan diye bir şey buyurmuyor ki. Bir karar verdiği zaman Cebrail nerede yazıyor? He? Levh-i Mahfuz'da yazıyor. Allah levhası var levh-i mahfuzda. Nasıl? Şey gibi düşün işte da. Ha? Oturuyorsun havalanda, alanda bir de bak ekranda yazıyor işte. Sizin uçak yarım saat sonra kalkacak yazıyor. Hadi bakalım. Öyle. Sen de bekle. O sonra iki saat daha rotar var. Kayıptan haberin yok tabii. Bazı 8 sekiz saatte beklersin. Şimdi o levhada ne yazıyor? Şurayı salla. Şimdi Cebrail Aleyhisselam da bunu diyelim. O kendi alakadar eden bir meleği söylüyor. O ona Ha böyle. Diyelim bura şura zel olacak. E şimdi Melekler bunu konuşurken Görevlileri var bu işin şimdi Bu görevliler kendi aralarında Konuşurken bak Allah'ın imtihanı bu işin Müsaade ediyor o melek konuşurken Gökte karara bağlanmış Bir, bir sene şey efendim Şu gün Japonya'nın şu adası Sallanacak Diye bir karar geçti Festerikuş şeytanus sem'a Şeytan ne yapıyor Kulak kabartıyor Şeytan çok iyi hırsızdır Kulak kabartıyor Nereye? Gökte konuşulan haberi. Allah bunu engellemeye kadir mi? Kadir ama engellemiyor. Niye engellemiyor? E şeytanın elçileri kim? Kahinler. Nasıl Allah'ın elçileri peygamberler? Şeytanın elçileri kim? Kahinler. Şeytan da ne yapacak oraya bir haber? Getirecek. Ne yiyecek ne yiyecek şeytan da? kahinler ne yiyecek? Allah gece bir meslek vermiş. O Oradan ne duydu? 29 Nisan da yanı şurası Mesela diyorum ha böyle bir şey yok ha Allah Allah Diyelim sallanacak Bu da şimdi şeytan bunu kaptı Kaptı götürdü nereye Efendim kendi dostunun Dostu kim E şimdi Allah'ın dostu olmak için sabaha kadar Namaz kılıyorsun falan bu kain olmak için Şeytanın dostu olmak için de özel Kayretler lazım Bir yerlere üye oluyorsun kayıt oluyorsun Localar var lobiler var Buraların üf, efsunları var, üfürükleri var, bunların da büyüleri var, dumanları var, tapınak şövalyeleri girerler şeylere bunlar, bunların da işi var. Sen öyle zannetme ki şeytan beni seçti de bedava kâhin yapacak. Sen ne gayret yaptın ki? Adam ona göre yatırım yapıyor, o da ona göre ihaleyi alıyor yani. Neticede şeytan bu adam seçtiği dostuna onu desteklemek için. Getiriyor o haberi veriyor çok önemli bu haber. 29'unda şurada şu olacak. Şimdi bu etrafına bunu söylüyor. Bütün millet böyle acaba acaba. Bir de dediği çıkınca adam itibarı bir defa kazanıyor. İtibar parayla değil. Nasıl Bunun dediği çıktı. Bir dediği çıktı mı tamam. Ertesisinde başka bir de, bir şey diyor. O çıkmayacak ama bir güven geldi insanlara. Dediği çıktı ya bir kere. Bundan baya bu sebepleniyor yani. Baya bir şeytanlık yapıyor. Bu sefer şeytan kulaktan kapıyor. Fesmahu onu duyuyor, Feyyediyu ile Kühân bunu tevcih ediyor, haberi yönlendiriyor. Şimdi bir tane haber doğru. Kahinler şimdi şeytandan aldıkları bir haber, meleklerin konuştuğu olduğu için doğru. Bak, doğruluk orasından, Kap, kapılan çalınan doğru. Tek diye de Bunlar yüz tane yalanı da kendi katıyor. Yüz tane yalanı da kendi katıyor işte senin karı seni boğazlayacak diyor birkaç gün sonra diyor bu karıyı boşa diyor mesela. Adam şimdi boğazlayacak mı boğazlayamayacak mı bunu ben deneyeyim bakalım boğazlandıktan sonra ben bu karıyı boşarım diyemez tabii ki. Bu sefer adam karıya geliyor seni kahin bir şeydir orada yuva yıkacak orada ana babayı birbirine sokacak orada yüz tane yalan bunların çoğunun denenme payı da yok yani. Çünkü denenme payı olana bırakmaz onu yani. Orada bir güven aldı ya ondan sonra kattı. Yüz yalanı da yanına ekliyor. Ha bu eskiden çok tutma payı vardı. Şimdi niye bunları yüz yalanı da ekliyorum veyahut da çoğu tutmuyor şu anda? Ha bunun da sebebi yine de tutan var bayağı. Tutuyor. Bunun da sebebi şundan oluyor. Efendimiz'den evvel sallallahu aleyhi ve sellem şeytanların gökte oturakları vardı. Oturakları ne demek? Yani koltuk gibi rahat geliyordu, kuruluyordu şeytan oraya. Melekler aralarında dünyada olacak... Kaybi işler, gelecekte taalluk eden işleri konuşurlarken şeytana böyle kahvesini içerken demeyeyim yani rahat rahat koltuktan dinliyordu. Dinledikten sonra da efendim rahat rahat geliyor haber veriyordu. Şeytanın bilgi alma kaynakları çoktu. Evet. Hoca ben sen bunu nereden konuşuyorsun? Kur'an'dan konuşuyorum. Buna. Cin suresinin ayetinden Estağfirullah Ve enna kunna nek'udu minha meka'ide lissem'i <Sessizlik> Cinlerin sözü bu. Kur'an'da söylüyor. Biz diyor gökte kulak kabartmak için hırsızlama oturaklarımız vardı oturuyorduk diyor. Bak işte. Ama şimdi Muhammed gönderildi sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten cinler Efendimiz'e geldi biliyorsunuz. Ve it salaf da aleyke neferan minel cinni yissimi'unel Kur'an Ahkaf suresinde. Cinleri sana yolladık Kur'an dinlesinler diye. Bu cinlerin Kur'an dinleme arayışı veyahut Efendimiz'i arama bulma çabaları nereden çıktı? Şuradan çıktı. Bunların şeyi kesildi haber kanalları. Baktılar ki gökte biraz kulak kabartılar, Birbirin üstüne biniyorlar, biniyorlar. Onlar bir acayip varlıklar biliyorsun. Öyle bir taraf yamulsa o taraf düşmüyor yani. Bunların imkanları geniş çünkü hava şeyden, ateşten yaratıldıkları için bizim gibi etten kemikten değil böyle rahat ışık hızı gibi bir şeyler yani düşün. E şimdi kulak kabartacakken kovulmaya başladılar. Ya şimdi niye dinleyemiyoruz diyor. Şimdi bir dinlemeye kalksak diyor. Ateşin, yıldızın birinden bir kıvılcım, o yıldız kayması dedikleri de o. Yıldız kayması ne? efendim, o kulak kabartma çıkan şeytanın, şeytancın burada müteradif, aynı manada kullanılıyor. O şeytana, onu iptal etmek için aklını, veyahut da onu efendim, ifsat etmek için, o yıldız parçasından bir şihap kıvılcım çıkıyor. O onun üstüne iniyor. E çünkü ayette böyle Safa suresinde de var. İlla men khatıfel hatfete bir kapış kapar diyor. Fe etba'u şiha'bun fa'kibi. Onu böyle ışığıyla efendim karanlığı delen diyor. Ateş kıvılcımı gibi yıldız parçasının. Onu peşine takılır. Onu bırakmaz diyor. Şimdi bunlara bir ayettir. Bu sefer cinler meraklandılar. Neye? Dünyada ne değişiklik oldu da biz bu haberlerden mahrum olduk diye. Cinler bu meraktan dolayı dünya ulan diyorlar havadan yasaklandık bari karayı teftiş edelim bir şeyler var. Teftiş ederken bir de baktılar Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik geldi. Mekke dönemi bu. Mekke döneminde hatta İbni Mesud'u yanında beraber götürmüştü. Şimdiki Hatice anamızın yattığı yerin adı Hücündür. O bölgeye cin mescidi var orada zaten. Mekke'de cin mescidi dediği de oradır. O cin mescidinin olduğu yere götürdü. Hatta İbn-i Mesud'a böyle bir çizgi çizdi. Dedi ki i̇bn Mesud'a bak dedi bu çizgiden çıkma sana zarar verirler. Sonra Efendimiz gitti orada onlara Kur'an okudu namaz kıldı. Şudur budur İbn-i Mesud sonra anlatıyor diyor. Yıldız gibi bir şeyler geliyor çakan çakana kaçan kaçana ben böyle diyor duruyorum. Bana bir şey yok. Resulullah çizgi çizdi çizginin dışına çıkma dedi. E i̇bn Mesud burada işler olacak dedi büyük işler var. Bu insanların da peygamberi, cinlerin de peygamberi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece cinler ararken buldular, Kur'an'ı duydular. فَلَمَّا هَذَّرُوا قَالُواً سُتُواً Susun dediler, birbirini susturdular. Efendimizin okumasından sonra فَلَمَّا قُدَّيَا وَاللَّوِلٰى قَوْمِ مُنْذِر۪ينَ Ondan sonra kendi kavimlerine, cinlere gittiler, uyarıcı oldular. Onlar peygamber vekili oldular. İnsanlarda risalet var, cinlerde nezaret var. E, risalet peygamberliktir, nezaret uyarıcılıktır, nedir Cinlerde de bu müessese var. Cinlerde peygamberlik müessesesi yok ama peygamber vekilliği müessesesi var. Bu itibarla bunlar evvelce Efendimiz'den İsa Aleyhisselam doğana kadar e, bütün yedi kat gökleri karışlıyorlardı. İsa Aleyhisselam doğunca ikinci kat semaya kadar yasaklandılar yukarıdan. Aşağı serbest. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edince tamamen gök bunlara kapatıldı. Bu sefer ne oluyor? Buluta kadar inecek ki, bulutta bir şey konuşan meleklerden bir şey kapacak. Buluttan kapıyor, geliyor kâhinin kulağına bırakıyor. Bu kâhinlerin de şeytanlarla nasıl görüştüğü meselesi, onu da Arifet-i Arif, arif Çemberliteş'ten Marifane. Hani, ehli bilir herhalde ben kâhin değilim, nasıl anlatacağım sana ki nasıl oluyor o görüşmeler? Onların da kendine göre neleri var? Anlaşma şekilleri vardır mutlaka ki. Geliyor ona, kâhnetini ilka ediyor. O da ona yüz yalan katıyor ama birini tutturduğu için meşhur oluyor. itibarı alıyor. Herkes birbirine şunu bildi, bunu bildi. Benim hakkımda bir tane bildiyse ben onu sana dediğim zaman sen zaten ona şartlı olarak her şeyi bilir diye gidiyorsun. Ondan sonra da inanmak durumunda. Kalıyorsun inanınca da Allah muhafaza. Şimdi burada şu var. Dikkat edelim şimdi. Neye dikkat edelim? Bak ehli sünnet itikadına e, korumaya dikkat edelim. O da nedir? Bir insan bir kâine gitse ne diyor diye bakayım dese bir deneyeyim şunu dese kafir olur mu? Olmaz. Evet. Peki bir kâinin diyor dediğini tasdik eden hadiste şimdi söyledi. Muhammed'e indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Şimdi eli sünnete göre. eli sünnete göre. Bu bunu tasdik ederken burada fark vardır. Nedir o? Eğer ona bu hadislere göre bu adam şeytan Meleklerden bir aldığı bir haber. Hadis ispat ediyor. Meleklerden bir haber alır diyor. Meleklerden aldığı bir haber buna şeytan getiriyor ya mesela. Ha buna gitmene gerek olmaz ne şeytanı. Gör ne uçacak? ama işte. Ciddi diyelim. Böyle bir şeyi tasdik etti diyelim. Doğru olabilir dedi. Buna biz hemen kafir diyemeyiz. Çünkü o bilginin kaynağı nereye dayanır? Melek kim söyledi? Ama ne zaman kafir deriz? Bu kahin Allah bildirmeden Melek bilmeden, melek bildirmeden hiç aracılar da yok. O bir tane haber bile değil yani. Bu kendiliğinden bilir derse kafir olur. Anladın mı şimdi? Bak bu eli sünnet işi hassastır. Çünkü hadiste sabittir bir tane doğruyu, gökten gelen haberi, şeytanın getirdiği. Hadiste sabittir. Adam bu niyetle acaba bu müdese? ben buna nasıl kafir diyeceğim? Ama eğer düşünürse ki bu kahin gaybı bilir. Genel bilir. Mutlak bilir. O zaman şirktir. Allah'a ortak koşmak olur. Anladınız mı şimdi? Öbür türlü mesela müneccim. Müneccim kim? Yıldız falı bakan, yıldız ilimleriyle uğraşan. Yıldızların birbirine yaklaşmasından, birbirlerinden uzaklaşmasından, gezegenlerin yanaşmalarından ve uzaklaşmalarına göre hükümler çıkaran. İşte sen hasta olacaksın, sen şöyle olacaksın, senin burcun şu, senin şurada bu. Bunlar. Bunlarda da, bunlara inanılmaz, bunlar gaybı bilmez. Ancak, ancağız koyuyorum şimdi. Nedir o? Burada bir hesap varsa, hesap ilmi, ilme dayanırsa o zaman kayba girmez. Mutlak kayıp Allah'a aittir. Mutlak kayıt ne demektir? Sebepsiz bilgi. Bir sebebe dayanmadan her şeyi bilmek Allah'adır Sebebe dayanınca bazı şeyi sen de bilebilirsin, bazı şeyi ben de bilebilirim. Normal adam rüya görür, rüya bir sebeptir Sabah kalkar, yarın olacağı bilir Bak Burayı hep yanlış söylüyorlar Hiç el-i sünnet itikadına göre izah eden Hoca da duymuyorum bu aralarda Gaybı Allah bilir, gaybı Allah'tan başka bir, Allah'tan başka bir kimse bilemez Bilen kafir ol Yahu kardeşim, cahillik yapma Şimdi al Hazretleri bunları anlatıyor Tefsirlere bakmak lazımdır Mesela, adamlar diyorlar ki Şu ayın şu günü güneş tutulacak Diyorlar mı? O dakikada tutuluyor mu? Ee, bunlara şimdi inanıyoruz. Gavur mu olacağız? Hayır şimdi cahillik yapmayalım. Bunlar bir hesapla. Allah buyuruyor. Ben güneşi ziya yaptım. Ayı nur yaptım. Aya burçlar tayin ve takdir ettim. Niçin? Senelerin sayısını ve hesabı bilesiniz için. Şimdi bu ayın burçlarının takdirinde ayın onları dolaşmasında güneş bir yılda dolaşır ay bir ayda dolaşır bunlarda neler vardır Allah-u Teala buyuruyor? bunlarda hikmetler vardır buradan siz hesap çıkarırsınız diyor. bu hesabı bilen adam iftisasını yapan adam da o hesaba göre ne çıkarıyor güneşle ay şurada karşılaşacak dünya onlar arasına girecek o bunun arasına gireceği göre ay mı tutulacak güneş mi tutulacak hesabını yapıyor ve bu hesabı takvime bir sene evvelden yazıyor o günde o tutuyor mu? Tutuyor. Ha bu gaybı bilmeye girer mi? Girmez neden? Çünkü Allah'ın düzeni senin uçaklarının düzenine, treninin düzenine benzemez ki. Senin gini bir tane demir bozulur, birici gelir oraya yatar, raylara, kaldırana kadar bir saat rotar. Veyahut da bir sis iner, sis indi, her yer iptal. Ama Allah'ın ayının güneşinin hesabında var mıdır bu aksamalar? İhtimal var mı? Yok. Adam da onu bildiği için takvime yazıyor. Yoksa rezil olur. Allah'ın hesabı şaşmıyor ki. Güneş kesen sene bu, bu, bugün bu sabah nereden doğduysa bir daha sene bu sene bu sabah oradan doğuyor. Allah Teala'nın binlerce senedir güneşin, ayın, yıldızların gezegene sistemlerinde en ufak bir aksama ileri gerilik olmadığından bu düzen böyle devam ediyor. Yoksa yaz, kış, bahar, sonbahar hepsi birbirine karışır. Niye bunlar hiç şaşmıyor? Biz doğduk doğalı yani aklımız başımız dolduk olalı. Sistem böyle gidiyor işte. Biz kaç kaç senelik dünyadayız yani. O zaman hesaba dayanan bir bilgi ileriye dönükte olsa kayba girmez. Tecrübeye dayanan bilgi. Hadiste diyor ki Süreyya yıldızı doğduğu zaman ona göre yerden topraktan afet kalkar diyor. Bunu hadis söylüyor. Demek ki yıldızla bunun bir alakası var mı? Var. Ama ne alakası var? Sebebiyet. Ne alakası yok? tesiriyet alakası yok. Bu şu demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Döndü. Buyurdu ki Allah Teala bu gece ne buyurdu biliyor musunuz? Allah. Allah. Gece herkes böyle yattılar. Kimin ne bize? Resulullah'a vahiy geliyor. Yanındaki haber yok. Buyurdu ki asbaha. min ibadi bi ve kâfirun. Bu sabah kullarımdan kimi mümin kalktı, kimi kafir kalktı. Resulullah haber verdi sahabe namazdan sonra. Mümin Kalkanlar kimler yağmur yağdığı zaman mutur em taran Allah Efendim Allah bize yağdırdı diyenler kafir Kalkan kimler falan yıldız bize yağdırdı diyenler şimdi şu, şu burç şuraya gelecek şu şuradan gidecek. şu bu hesaplara göre tesiri yıldıza veren yağmuru yağdırma fiilini yıldıza istat eden Burca istat eden tesir ve etkiyi istat eden kafirdir Hiçbir yıldız, hiç bir burç, hiç bir gezegen, hiç bir şey yaratmaya kadir değildir. Hepsi bizim gibi aciz ve zayıf mahlukturlar. Ve nucumu musakkaradun bir emri Allah buyuruyor. Bütün yıldızlar benim emrimde amadedirler. Verdiğim ölçüde gezegende gezmektedirler. Kullun fi felekin yesbehun Allah buyuruyor. Hepsi bir yörüngede yüzmektedirler. Bu yüzme tabiri de bir acayip. Bu Sibahat Arapça'da yüzmektir, Kur'an'da Yasin Suresi'nde gezegenleri yüzmeyle tavsif ediyor. Çünkü acayip bir yüzme var yani, deniz gibi bir şey o şey. Bazı o saman yolunda bir şeyler gösteriyor. Yani kafayı yememek işte, ne kafayı yiyeceğim? Sübhanallah deyip geçiyorum yani. Geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri